أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد ابن عبد الله عليه افضل الصلاه والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاه Kendisinin kendisini övdüğü gibi hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme <gülüyor> ehl-i beytine, ashabına ve kıyamete kadar Allah'a birleşecek. Peygamberlerin sünnetine tabi olacak. Bütün mümkünlerle Allah-u <gülüyor> ve selam eylesin. Geçenki şiir dersimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye girişini işlemiştik. Küba'dan çıkma Zeranunna ilk cuma namazını kılmış olması, Medine'ye girişi, Medine'deki halkın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sevinç ile karşılaması, Enes bin Malik radiyallahu anhun dediği gibi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'ye geldiği günkü gibi ben Medine'de bir sevinç günü görmemiştim ifadesiyle Mekke'nin Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın gelmiş olmasıyla şereflenmiş olması. Daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeden Ebu Eyyub El Ensari radıyallahu anh'ın evine misafir olmasını ondan sonra Tübba'a Meliki'nin mektubunu eee mescidin inşa edilmiş olması aleyhissalatü vesselamın sahabesiyle beraber mescidin inşasında çalışmış olmasını işlemiştik. Daha sonra Resulullah aleyhissalatü vesselamın Ebu Eyyub el Ensari'nin yanından hemen Mescid'in i kenarına hücre olarak birincisi Hz. Sevda annemize olmak ikincisi de Hz. Aişe radiyallahu anha annemize olmak üzere iki hücre yaptığını ifade etmiştik ve daha sonra kendi e, iki kızı ile Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı Mekke'den getirdiğini ifade etmiştik. Hz. Hmm. Ebu Bekir radiyallahu anh'ın e, geride kalmış olan ehli getirildi ve Resulullah aleyhissalatu ve da geride kalmış olan Hz. Fatıma annemiz ile Ümmü Gülsüm annemizi ne yapmıştı? Medine'ye getirtmişti. Zira kafirler, müşrikler, Resulullah aleyhissalatu vesselam ve onunla beraber iman etmiş müminleri öldürmeye yenitenecek kadar düşmanlığın her türlüsünü gösterip ellerinden gelen her türlü çirkefli yapmadığına rağmen kadınlara ne yapmıyordular? El kaldırmıyordular kadınlara dokunmuyordular. Yani onca müşrik ve rezil olmalarına rağmen sahabenin geride bırakmış olduğu kadınlara müşriklerin topluca bir baskının söz konusu değildi. Ailece belki vardı biliyorsunuz. Hangi sahabe annemiz orada kalmıştı geride kalmıştı? Ümmü Selem'e değil mi? Yani kendi akrabaları bir takım sebeplerle geride bırakmış ya da bırakmama durumuna gitmiş oluyorlardı. Bunlardan bir tanesi Hazreti Zeynep annemizdi. Hazreti Zeynep annemiz kendisi evli olduğu için kocası ne yapmıştı? Kocası iman etmemiş ve onu bırakmamıştı. Zaten Rukiye annemiz Hazreti Osman radıyallahu anh ile beraber neredeydi? O zaten Habeşistan'daydı. İki tane kızını getirtmişti. Ve geçenki derste hatta işlerken Resulullah aleyhissalatu vesselamın Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın evinde ne kadar kaldığını irdenerken, bazı rivayetlerde bir ay, bazı rivayetlerde de yedi ay şeklinde olduğunu, bir ayı hatta tercih ettiğimizi, çünkü mescidin inşasının o kadar sürmeyeceğini, e, bunun belki doğruya daha yakın olduğunu söylemiştik. Fakat, özellikle bu husustaki biraz daha geniş araştırmalarımda, bazı e, rivayetlerde e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Hatta hatırlarsınız derste, şayet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sevde annemiz ile yani Mekke'de kalmışlar, hicretten Medine'ye girmeden bir ay sonra gelmişler ise bir ay sonradır. Yedi ay sonra gelmişler ise yedi ay sonradır şeklinde hatta bir de not düşmüştük ki bazı delillerde sekizinci ayın içerisinde özellikle Aleyhisselatü Vesselam'ın ...hem hanımını hem çocuklarını yine Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'ın da ehlini getirttiğini gördük. Dolayısıyla Ebu Eyüp el Ensari radıyallahu anh'ın evinde yedi ay kaymış kalmış olduğu kanaati bizde ne yaptı biraz daha ağırlık bastı. Allah azze ve celle en iyisini bilendir. Medineli Müslümanlar Mekkeli Müslümanlara karşı vefakarca bir tavır içerisine girdiler. Mekkeli Müslümanlardan kaç aile olduğu hususunda bir iki nakil yapmıştık. Bazı deliller 186 aile şeklinde ifade etmiş, bazıları ise 50 ile 80 arası ne yapıyordular? 50 ile 80 arası ailenin Medine'de kardeşlik oluşumu, kardeşlik kampanyasıyla. Aleyhissalatü vesselamın Medine'de başlatmış olduğu o kampanyada ne yapmışlardı? Etkilenmişler, daha doğrusu bizatihi o kampanyanın içerisinde yer bulmuşlardı. Tabii Mekke'den muhacir olarak Medine'ye gelmiş Müslümanların ailevi olarak tanıdıkları vardı. Yani daha önce aile açısından kendileriyle zaten ilişkileri olanları vardı. Belki uzaktan akraba ilişkisi olduğu için tanışanlar vardı. Onlar Medine'ye gelir gelmez direk zaten o akrabalarının yanına yerleştiler. Fakat şöyle geniş açıdan değerlendirdiğiniz zaman Medine gibi bir yerde ciddi sosyal bir sıkıntının başlamış olması da zaten ne yapıyordu? Beklenebilirdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bütün bunları göze almış. O harikulade, gerçekten, o harikulade olayları değerlendirmiş olması, analiz etmiş olması ve sıkıntılar çıkmadan önce sıkıntıların önüne perdeyi, daha doğrusu duvarı çekmiş olma babında aleyhissalatü vesselam'ın <gülüyor> uygulamaları vardı. Mesela bekarlar vardı. Mekke'den muhacir olarak gelmiş, hicret etmiş bekarlar. Mesela misal Medine'de Sa'd İbni Haysem'e vardı, kendisi bekardı. Bekarları toplayıp evine götürmüştü. Gel. Bekar zaten tek başınadır. Onları toplamış, kendi evine götürmüş ve onları orada misafir ediyordu. Ailevi olanlar tanıdıkları tanıdıklarının yanında. Fakat şunu ifade edelim ki tarihin içerisinde hiçbir şekilde öncesinde rastlanmamış ve belki de kıyamete kadar rastlanmayacak bir olay söz konusuydu. Yani bir şehrin içerisine ee, tek tük değil, 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi değil. Yani şuraya bizim yanımıza ara sıra biliyorsunuz. Misal cemaati 3-5 kişi misafir olur yoldan gelip geçenler. Birinci günü bile misal saat 11'e kadar herkes zor durur. 11'den sonra dökülmeler başlar. Ondan sonra birkaç tane fedakar Müslüman onlara misafirlik eder. Ertesi güne kadar da onlar yine onlarla uğraşırlar velhasıl iki gün içerisinde üçüncü güne pil biter üçüncü güne ya bir Müslüman kalır ya iki Müslüman kalır ya üç Müslüman kalır yani biz kendi açımızdan düşündüğümüz zaman bir toplumun içerisinde çoluğu çocuğuyla ailesiyle bambaşka bir şehirden hiç de sayıları az olmayacak çoğunlukta hem de hiç maddi birikimleri olmaksızın, yani hiç maddi bir birikimi olmaksızın insanlar o şehre göç ediyorlar. İşte burada Medine halkının neden Allah Azze ve Celle tarafından Ensar diye isimlendirilmiş olduğunu çok iyi algılıyoruz. Neden Allah Azze ve Celle ondan hakkında ayetler indirdi? Çünkü böyle bir yapıda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tabii ki onların başı ve sorumlusu olarak düşünüyor. Bu insanlar hicret edip buraya geldiler. İnsan onlar da bizim gibi insan yiyerler, içerler, bazı olaylara kızarlar, efendim gülerler, eğlenirler, sevinirler, sinirlenirler, bağırışırlar, dövüşürler. Efendim kimisi maddi sıkıntıyı belki kendi içerisinde sıkıntı yapar. Kimisi aşırı derecede bakarsın Allah korusun gururlu çıkar. Kimisi bakarsın aşırı derecede Allah göstermesin isteyici çıkar. Ya da Medine'deki insanlar da öyledir. Kimisi fedakar çıkar ama kimisi belki de yedirdiği ekmeği üç gün üst üste geçtikten sonra laf edecek duruma gelir. Bütün bunları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dikkate alıyor. Yani bunlar sonuçta birbirleriyle kaynaşmamış olan insanlar, akraba olanları hariç ki bu akraba olanları çok az, yani bu akraba olanlar çok az. Ama bunlar birbirleriyle kaynaşmamış olan insanlar. Birincisi gelenlerin atmosferini bir düşünme. Gelenlerin atmosferi kendi beldelerini, hayatlarını geçirdikleri ve bir sürü, bir yığın ile hayatlarını üzerine inşa ettikleri toprakları Allah için terk edip geliyor. Yani ve elinde avucundakiler hiçbir şey yok. Avrupa'da kalanları bilirsiniz. Avrupa'da kalanlara haydi memleketinize dönmüyor musun deseniz bile orada akrabası vardır değil mi? Akrabası, abisi, ablası, amcası, dayısı, sülalesi hepsi orada olsa bile ya gitmeden önce de en azından 3-5 sene değil Şöyle Birikim yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım ki gidince kimseye muhtaç olmadan en azından bir işe atlayabilelim. Endişesi vardır. Bu kadar tokluk içerisinde. Ve Mekke'deki insanlar her şeylerini bırakıp tamamen ihtiyaç sahibi bir durumda Medine'ye geliyorlar. Olayın bir kere psikolojik sıkıntısı var. Yani o psikolojik sıkıntı olay değil. Yani bunlar zevksiz, bunlar efendim kendi yurtlarından efendim nefret eden insanlar değil ki. Siz kendi doğup büyüdüğünüz topraklarda ...yapacak bir işiniz olmasa bile orada gezmiş olmayı size zevk veriyor. Bunlar o Mekke'de geç, geçerdi büyüdüler. Medine'ye geldiler. Hastalık çıktı. Bir haftaya kalmadan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam soruşturuyor. Bakıyor ki veba hastalığı almış. Humma hastalığı almış. İnsanlar hicret etmişler. O kadar yol gelmişler. Medine'deki hava tabiri caizse çarpıyor mu derler. Bugün tabiri de Medine'deki hava çarpıyor... Aleyhisselatü Vesselam soruyor, Ebu Bekir'e gidiyorlar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın şiiri var. Hazreti Ebu Bekir diyor ki, ölüm bana bugünkü gibi ayakkabımdan daha yakın olmamıştı. Belki de öleceğim diyor. O hale düşmüş. Yine Bilal-i Habeşi'ye gidiyorlar. bilal Habeşi, ahlar, vahlar, Mekke diye şiirler düzüyor. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aradan birkaç hafta geçince bir yolcu, e, siz söyleyin, ee, Suriye tarafından geçmekte olan bir kervandan bir kimse Medine'ye geliyor. Medine'ye gelince aleyhissalatu vesselam Mekke'yi soruyor. Bir iki ay geçmiş. Ve diyor ki Mekke'nin tam zamanı işte. Yani havanın serinlemeye başladığı, Mekke'nin güllerinin açtığı şekilde bunu ifade eder. Hani havanın biraz serinlediği ve Mekke'nin tamamen tadını böyle gün yüzüne çıktığı bir dönemdir Mekke deyince Rasulullah aleyhissalatu vesselam kendi kafası da aşağı eğiliyor. Yani o da Mekke'ye karşı bir özlem Mekke'ye karşı bir arzu bu ızdırabı da çekiyorlar onlar yani böyle robot değil bunlar bir yeri terk etmişler bu kolay değil evet Allah için dedim mi hiçbir zoru zor olarak görmeyen yiğitlerdi onlar ama bu işlerine oturmuyor değildi bu kolay bir şey değildi ve bu sıkıntılar da kendi içlerinde var Şehir için dua edildiğini belki Medine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiğinde rastlanırsınızdır. Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerini kaldırıyor. Ya Rab, Mekke'yi bize sevdirdiğin gibi Medine'yi de bize sevdir. Ondan sonra Mekke'yi bize güzel kıldığın gibi Medine'yi de bize güzel kıl. Medine'yi bize bereketli kıl. Medine'yi bize dua ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü endişesi var. Evet insanların olduğu yerde sıkıntılar şüphesiz ki olma durumundadır. Bir de imtihanı var. Yani Mekke'den gelen Müslümanların bir, psikolojik olarak, yani ruhi bakımdan daralmalarını mı söylersiniz? Bir de her türlü imkanlarınızın olduğu Mekke'den bir anda her şeye ihtiyaç duyan bir kimse halinde Medine'ye gelişiniz mi var? Düşünebiliyorsunuz, algılayabiliyorsunuz değil mi? Öyle kolay bir olay değil bu. Kolay bir olay değil. Aleyhissalatu vesselam bunları düşünüyor. Ne olacak bu insanların hali? Yani bu bağlamda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gerçekten ama yani Aleyhisselatü Vesselam uygulamaları, tavırları, aldığı kararları ve yanındakilerin de kendisine göstermiş oldukları o fedakarca itaati dikkate aldığımız zaman efendim kendi yurdundan, yuvasından ve kabilesinden ayrı düşmüş olan insanların bu garipliğini ve mahzunluğunu gidermek için. İşin başında bu da var. İkincisi Mekkeli ve Medineli Müslümanları birbirine kaynaştırmak için. Öyle değil mi? İki farklı şehrin insanları bunlar. Kaynaşabilecekler mi? Kendi büyüklerinize sorun. Özellikle Doğu tarafındakiler sorsunlar. Size bir parça anlatsınlar, bir bakıyorsun mesela bizim doğu tarafında çok anlatırlardı. İşte Karadeniz'in insanları misal işte e, köy olarak, akrabalar olarak gelmişler bir köye yerleşiyorlar. O köyle uyuşamıyorlar, tabanca çekip birbirlerini vuruyorlar. Sonra aileci oradan çık öbür tarafa. Efendim anlatıyorum işte Bayburdun şu bölgesi problemli insanlar. İşte bunlar Kürtlerle anlaşamıyorlar, Kürtler Lazlarla anlaşamıyorlar. Lazlar gövcülerle anlaşamıyorlar. Köy ya. Ben emin olun şahsım bunu çok dinlemişimdir. Yani köye bile göç ettikleri halde 5-10 aile bir bakıyorsunuz kan gövdeyi götürüyor. Tamam tanımadığınız insanlarla bir takım işler ki birisi birisine muhtaç da değil. Şimdi aleyhissalatü vesselam'ın gözünün önünde bunlar da var. Herhangi bir sıkıntıda yani Medine'de problem çıkaracak insan yok mu? Var. Münafıklar zaten kol geziyorlar. Münafıklar zaten bekliyorlar, problemi üretsinler de bir an önce Muhammed'e aleyhissalatu vesselam'a onunla beraber olana darbe indirilsin. Yahudiler hem kültürel açıdan hem de her türlü desise ile adeta böyle avunu bekleyen kartal misali bekliyorlar. Bir şey çıksa da fitneyi soksak diye. Ve çıkarıyorlar da. O olayı biliyorsunuz. Şahs İbni Kays diye Yahudi. Adam Yahudilerin önde gelenlerinden. Geçen hafta hatırlarsınız bu az savaşından bahsetmiştik. Bu az evs ve hazreçleri arasında. Adam yanına resmen 3-4 tane genç alıyor. 3-4 tane genç. Gelin bakayım diyor buraya. Siz yanımda gelin. Ben orada oturduğum zaman diyor, siz de orada oturun. Sizin işiniz gaz vermek diyor. Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz diyor. Gidiyor ve ensar bir arada otururken Kısayı biliyorsunuz. O yüzden kısa geçiyorum. Ensar bir arada otururken bu şahıs oradan diyor ki ey gidi Ensar sizin de ne savaşlarınız geçti başınızdan değil mi ya? Halbuki ya burada 6-7 sene önce bu az savaşları da olmuştu. Kanlar akıtılmıştı. Yani bunu söylerken de e, gıdıklarcasına söylüyor. Ha? Fitneyi sokarcasına değil. Sadece hatırlatıyor. Çünkü biliyor onun damarında ne var? O var. Onun damarında o var. Bunlara bu şekilde giriyor. Oradan gençlerden bir tanesi, bunun götürdüğü gençlerden bir tanesi diyor ki evet diyor evsizlerden falanca kişinin ne atılmıştı öbürünün üzerine. O öyle deyince öbür taraftaki tabi evsizli olanın da hoşuna gidiyor. Değil mi? Yani bugün e, böyle e, size vay Türkler ta tarihten beri ne olmuşlar denildi hoşunuza gidiyor yani. Öbürüne de aynısı. Öbürü de diyor ki ama hazleşileri de az görmemek lazım. ya. de diyor ne kılıç çekmişlerdi. Hazleşilerin içerisinde birkaç tanesi de evet öyleydik diyor. O Yahudilerin bir iki tanesi genci oradan bir gaz veriyorlar. Bunlar ayağa kalkıyorlar. Yani onlar oturuyor. Ensardan evs ve haznesli Müslümanlar ayağa kalkıyorlar. Birbirlerine sayacaklarını sayıyorlar. Erkekseniz diyor. tam erkekseniz birbirlerine söylüyorlar. Öğlen vakti meydan kimin ne olduğunu görecektir ve kılıçlarını almaya gidiyorlar. Yani kendi kabilelerine kılıçlarını kuşanıp gene gelecekler. Yani dolduruşa geliyorlar. Ondan sonra aleyhissalatu vesselam haber gidiyor. Aleyhissalatu vesselam yanında Hazreti Bekir ve muhacirlerle koşa koşa geliyor. Allah'a Allah diyor. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Ben sizin içinizdeyken mi cahiliye davasını gidiyorsunuz? Allah sizi uçurumun kenarından kurtarmış, kardeş kılmışken mi Cahiliye davasını gidiyorsunuz Ve ondan sonra Ali İmran suresi 101. ayetten sonrası biliyorsunuz iniyor. ya Demek istediğim her türlü fitne ve fısk ve fücur arayanlar da orada. Ve aleyhissalatü vesselam kökleşmekte olan bir devletin temelini atıyor. Evet artık söz sahibi Müslümanlar. İnne ma al usri yusran. Her bir zorlukla beraber bir kolaylık vardır ayeti... Usru Mekke'ye vermişti, Yusru Medine'ye tanımıştı. Mekke'deki onca sıkıntı, Mekke'de adım atamamazdık. Mekke'de iki tane Müslümanın yan yana durup da açıktan namazı kılamadığı bir ortamdan Aleyhisselatü Vesselam'ın gelir gelmez mescid inşa ettiği bir yere hatta önümüzdeki derslerde işleyeceğiz. Hatta Medine'de diğer kavimlere Aleyhisselatü vesselam anlaşma yaparak onların Üzerlerine düşen görevlerini bildirdiği ve tamamen söz sahibi olduğu bir yere geldiler. Ama sıkıntılar var. İşte aleyhissalatü vesselam bunları tetkik ediyor. Toplum birbirine ısınmalı. Mekkelilerle Medine'liler birbirlerine ısınmalı. Medine'lilerin kendi yurtlarını terk etmiş olmalarının sıkıntısı dinmeli. Mekke, Medine insanları, Müslümanlar birbirlerine ısınmalı. Ve bu şekilde Müslümanların birbirleriyle, birbirlerinin desteğiyle İslami oluşumun destek kazanmış olması. İslami oluşumun destek kazanmış olması. Ayetler de bunu sağlayacak ileride. Yahudiler, münafıklar dediğimiz gibi fitnecilerin fitnesine karşı Allah azze ve celle ayetler indirecek. Ey ümmetler! İman edenler, bir dinî bir lider edinmeyin. Ateşin sakın sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Sizden olmayanlarla oturup kalkmayın. Sizden olmayanlarla hem hal olmayın. diye onlara mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinden değildirler. İyiliği emreler kötülüğü nehyederler. Münafık erkeklerle münafık kadınlar da birbirlerindendirler. Onlar da kötülüğü konuşur, kötülüğü emreder ve iyiliği nehyederler. Çekiyordu Allah Azze ve Celle Müslümanlar. Yani siz farklı bir oluşumsunuz. Siz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bahçıvanlığında, onun bahçesinde vahyin suyu ile yetiştirilecek olan bir gül bahçesisiniz dikenlerden sıyrılmalısınız. Siz bir bütün halinde olmalısınız. Ve Müslümanların kendi kendilerine güç ve kuvvet kazanmaları da bu kapıdan geçiyordu. Hem bunu sağlamış olmak için aleyhissalatu vesselam aynı zamanda maddi sıkıntılar ve iki ayrı topluluğun uyuşamaması nedeniyle oluşabilecek sosyal sıkıntıların önünü açmak için. Maddi sıkıntı da var. Dedik ya Mekke'den Medine hicret etmiş gelmiş Müslümanlar hiçbir birikim yok yani bir tane küçük kafalarını sokacakları bir yer yok evet Müslümanlar onları kucaklıyorlar ama kendi mülklerinde olan bir yer yok şimdi bu sıkıntı getirecek bu bir sıkıntı doğuracak borçlanmalar olacak değil mi borçlanmalar olacak yani tarihi iyi okumak lazım Aleyhissalatü Vesselam'ın hadislerini iyi tetkik etmek lazım. Mesela bugün Müslümanlar bazı hadisleri getirirler. Aleyhissalatü Vesselam mesela Aleyhissalatü Vesselam'ın borçlu olduğu için borçlu olduğu halde vefat etmiş olan Müslüman'ın cenaze namazını kılmadığı durumlar var, hadisler var. Bunlar sahih yani az da değil. Aleyhissalatü Vesselam'a sahabeden bir tanesini getiriyorlar. Aleyhissalatü Vesselam diyor ki onun kardeşinizin cenazesini siz kılın. Onun borcu varmış. Ondan sonra başka bir sahabe getirirler. Borcu var mı Resulullah Aleyhissalatu vesselam? Borcu var mı? Borcu yok ya Allah'ın Rasulu. Getirin ben kılayım. Borcu var mı? Siz kardeşinizin namazını kılın diyorlar. Diyor. Tabii sahabe Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a kafayı takmıyor. O biz bir adam seçiyor. Benim cenazem onun 12'sini kılıyor. Onu bilmiyor. O eğiticidir. Onun vardır bir bildiği. Sana her şeyini açıklama zorunda değil. Böyle bir şey de demiyorlar zaten. Ama istedikleri şu. Resulullah benim neyimi kılsın? Celaca namazımı kısın. Bu az bir mesele değil. Öyle değil mi? Abdullah ibni Sebe münafıkların başı bile vefat ettiğinde beni Peygamber'in gömleğiyle defnedin diyordu. Peygamber'in gömleğiyle. Berekettir çünkü. Peygamber'in kendisi berekettir ve sahabe borçlanacağı zaman diyelim ki misal kendisine 100 lira lazım değil mi? 100 lira lazım. 100 lira lazımsa düşünüyor. Normal nefis borçlanırken ne yapar? Fazla alır. Yani fazla olması kötü müdürdür? Mesela gidecek ya 100 bana yeter ama 150 alsam daha iyi olurdur. 200 alsam daha iyi olur der. Çünkü isterken nefis istemeye meillidir. Ondan sonra ödemeye gelince sıkıntı sıkıntı. Ve sahabe mesela 100 lira lazımsa gidiyor para istemeye düşünüyor. Ben bu borcu ödeyemezsem, bu şekilde ölürsem Resulullah benim cenaze namazımı kılmaz. O yüzden yüzü bile aşağıya çekiyor. Kendisine ihtiyaç olduğu kadarını çekiyor. İş alıyor, borçlanıyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın borçlu olan Müslümanın cenazesini kılmamasının sebebi ne kardeşler? İşte mükemmel bir stratejidir bu. Çünkü aleyhissalatü vesselamın onların cenaze namazını kılmaması onların gereğinden fazlasını bırakın. Gereği kadar boşlanmalarına bile engel oluyor. Çünkü ölür mülürsem Resulullah benim cenazemi kılsın. Bana şahitlik etsin. Bana dua etsin. Çünkü Allahu Teala peygamberin duası sizin için sekinettir diyor. Ve aleyhissalatü vesselam kılmaz diye azalıyor. Ve aleyhissalatü vesselam bu uygulamasıyla ne yapıyor kardeşler? Aşırı derecede borçlanma ve borcu ödeyemeyip de Müslümanlar arası çıkabilecek sıkıntıların önlemini alıyor. Cezaya falan gerek yok. Bizde sevgiyle işler halledilir. İslam toplumunda sevgiyle işler halledilir. Bizde naz etmekle az buçuk kızmayı bırakın, naz etmekle biraz yüz çevirmekle adam edeplendirilmeli. Tabi bu zamanda yok ama öyledir o zamanda. Müslümanlar da öyledir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hükmetmiş olduğu e, devletin büyüklüğü belki Türkiye'nin en az 20 katı kadar. Hazreti Ömer'in halife olduğu devletin büyüklüğü, toprağın büyük Türkiye'nin belki en az 20 katı. Hazreti Ömer 3 kişiyi hapise atmıyor. Hapis sonradan çıktı. Ondan sonra çıktı biliyorsunuz. Niye yapıyor? Hazreti Ömer şu adamla ben konuşulmasın diyorum. Mimliyor adamı. Adam nereye giderse gitsin Halife'nin konuşmaktan nehyettiği adam diye kötüleniyor. Şehirler dar geliyor adamı. Niye? Çünkü Müslümanlar başlarında hocasına, alimine, emirine, umarasına sadık. O ne demişse onu onu yapıyorlar. Ve o adama bu yetiyor. Aleyhisselatü Vesselam bunu ödemiyor ki borçlar, borcunu ödemeyen çok kadar içeri atacağım. Yok önce sadece namazını, cenaze namazını kılmayacağım. Ve bu Müslümanlara yetiyor. Aleyhisselatü Vesselam başka aldığı şeyler ne? Uykusu gelen kardeşlere su verin. uykulara katsın. Aleyhisselatü Vesselam başka ne yapıyor kardeşler? Hadisler görürsünüz. Kurban bayramı geldiği zaman, kurban etinli olacak şeklinde hadisleri irdelediğiniz zaman Aleyhisselatü Vesselam üç günden fazla kurban etinin saklanmasını nehiyetli hadislerini araştırırsınız. Ve hala bazı Müslümanlar onu sorarlar bize. Açar hocam böyle bir hadis gördüm ben. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kurban etini 3 günden fazla saklamak caiz değildir. Nehyetmiş Aleyhisselatü Vesselam. Tutamaz mıyız diyor. Bakın o hadisler Aleyhisselatü Vesselam'ın o güne haz mükemmel stratejisidir. Çünkü Medine'nin ilk Birinci, ikinci yılı sıkıntıdır. Hani cihat yok, ganimet yok, bir şey yok, İslam devleti oturmuş değil, geliri yok. Dolayısıyla sıkıntılar var. Ve toplumun içerisinde belki et yemeyen, acıkmış olanlar var. Aleyhissalatu vesselam, et yemeyen fakirler de et yesinler diye. Şimdi bir adama sen etini üç günden fazla evinde bekletemezsin deyince, bu adam üç günde kaç gülü et yer? kadar da et yiyecek ki yani, yesiyesa kaç günü yiyecek? Ya Müslüman cimri de olmaz, başkasına vermekten sonra getirin ne var ne yok. Sabah öyle iki akşam beş öğün yapalım da eti bitiriyorum. Böyle bir dert olmaz Müslüman. Ya e sıcak hava Medine'de, buzdolabı da yok. Üç günden fazla bekletmeyeceğim, ne yapacaksın? Üç gün yiyebileceğini ayıracaksın, gerisini dağıtacaksın fakirlere. Başka ne yapacaksın? Çünkü üç günden sonra Resulullah ne yediyor? Alekisi vesselamın ve uygulamalarında böyle mükemmellikler var işte. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o Müslümanların, Allah hepsinden razı olsun Medine'ye gelmiş olmasında temel olarak ne yaptık kardeşler? Temel olarak dört tane gerekçe sunduk. Bunlardan birincisi, dedik ki yurdundan yuvasından terk edilmiş olan Müslümanların garipliği ve mahzunluğu ortadan kalksın diye. Bu birinci sebep. Yani. Kendi yurtlarını terk etmiş olmanın ıstırabından kurtulmaları için. Garip kalır insan. Misafirlik garip değil mi kardeşler? Yolculuk gariplik değil midir? Yolculukta garip olduğunuz için Allah Azze ve Celle size dörtleri hatta iki kılacaksınız demedi mi? Sonra bunu bize hediye bıraktı. Yolculuk garipliktir. Yolculuğu bırak. Sen hiç tanımadığın ve yerleşmişliğin olmadığı bir toprağa çoluğun çocuğunla gittiğini düşün. Değil mi? O vicdani sıkıntıyı gidermek için. Mekkeli ve Medine'li Müslümanları birbirini ısındırmak için. Mekkeli ve Medine'li Müslümanları birbirini ısındırmak için. ikinci gerekçe. Üç, kendilerine yani İslam toplumunun oluşmuş olmasında hem muhacire hem de Ensara kuvvet ve destek. Çünkü her birisinin birbirinden alacağı güzellikler var. Ve İslam toplumunun oturmuşluğunda bir disiplin ve bir kuvvet kazanmak için. Dördüncüsü, maddi sıkıntıların paylaşım usulü giderilmesi. Ve dolayısıyla sosyal karışıklığın gerek borçlanma, Müslümanlar da olmaz gerçi ama olabilir. İnsanlar şey, yani 500 kişinin içerisinde belki iki tane bir anda nefsine uyup, Çalan çıkabilir. Misal yani. Harşası sahabe bundan uzaktır. Ama insanın olduğu yerde olabilir. Evladı hasta olur. Dayanamaz. Ekmeği yoktur. Rabbi affetsin der, Alır. Misal. İşte maddi sıkıntının getireceği sosyal karmaşayı da engellemek için. Hem maddi sıkıntıyı gidermek için. Aleykissalatü vesselam ne yaptı biliyor musunuz kardeşlerim? Kardeşlik kampanyası başladı kardeşlik kampanyası. Bunu daha önce Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın bir iki sefer hatta Mekke'li muhacirler arasında yaptığına dair rivayetler var. Geç İbn Temiye eee muhacirler arası yapılmış olan hususunda biraz soru işaretleri koyuyor ama Allah en iyisini bilendir bu hususta var. Ne yapılacak? Böyle Aleyhissalatu vesselam kura mı çektiriyor? Yani bu kardeşleşme nasıl yaptırılıyor? Medine'li Müslümanlara diyor ki Aleyhissalatu vesselam siz Mekke'li muhacir kardeşinizden bir tanesini kendinize kardeş alacaksınız. Kardeş vereceğim ben size. Oo kardeş biz bugün akşam vakti çok kardeş diyoruz değil mi? Evet. Ya yani çok kardeş dediğimiz var. Bu öyle kardeşlik değil. Ne diyor Medine'lilere? Sen, seni. Ve aleyhissalatu vesselam benim yaptığım tetkikle, Allah en iyisini bilir, birçok kısmını, çünkü bu özellikle dört ay içerisinde yani aleyhissalatu vesselam Medine'deki Müslümanları da tanıyor. Mekkeli Müslümanları zaten tanıyor. Aleyhissalatu vesselam tabiri caizse bizim ifademizle huyu huyuna, suyu suyuna uyanları, durumları Yerli yerince olanları, birbirleriyle anlaşma ihtimali çok yüksek olanları ve bu şekilde kaynaşma hızı daha hızlı olanları bunları aleyhisselatü olsa tetkik edebildiği kadar ediyor. Öyle kıyaba pazar değil. Sen falanca ile diyor kardeşsin. Onu birine kardeş veriyor. Medineli Müslüman diyor ki şu senin kardeşin. Şu senin kardeşin. Falanca Ömer senin kardeşin. Filanca, şu senin kardeşin, Velhasın kardeş seçiyor. Bunun içerisinde Aleyhisselatü Vesselam'ın kurayla kardeş seçtiği yok mu? Var. Yani Aleyhissalatu Vesselam'ın misal gerek bekarlardan, efendim gerekse durumu normal olanlardan ya da hali gizli olanlardan ya da fark etmeyecekleri arasında Aleyhissalatu Vesselam mesela 5 tane muhacir aile, 5 tane ensardan aile. Bunların arasında kura çekiyor, sana bu çıktı, al bu senin, sana bu çıktı, bu senin kardeşin. Ve bu süreç bir anda yapılıp biten bir süreçti. Yani mesela Selman-ı ile Ebu Derda radıyallahu anhuma ikisi. Allah ikisinden de razı olsun. Selman-ı Farisi, Ebu Derda radiyallahu Huyları huylarına, suyları suylarına uyar bunlar. Mesela ikisi kardeş. Bazıları demişler ki aleyhissalatü vesselam bunları kardeş kıldı. Fakat bazı tarihçiler demişler ki hayır bu, bu rivayette bir yanlışlık var. Ne yanlışlığı var? Çünkü Selman-ı Farisi aleyhissalatü vesselam geldiğinde Medine'de değildi. Sonradan bir sene sonra yaklaşım Müslüman oldu. Ya da bir buçuk Bedir'den önce. O dönemde Müslüman oldu. Dolayısıyla Selman-ı ile Ebu Derda'nın kardeş olma ihtimali yok. Fakat öyle değil. Birinci kanaatteki alimler doğru söylerler. O da şudur. Aleyhisselatü Vesselam bunu bir sefer yapıp bitirmiyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine hicat ettikten sonra <gülüyor> <gülüyor> Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'ye hicretler başka beldelerden de gelenler var. Selman-ı gibi. Ve durumu sıkışık olup ya da aileyle gelmiş olup bu şekilde gerek gördüğü zaman Aleyhisselatü Vesselam hemen kardeşliyor. Sen falanca ile kardeşsin diyor. Ve hemen eritiyor. Yani onun garipliğini. Mescid-i Nebevi'nin bir kenarında Aleyhisselatü Vesselam geçici olarak kadınlara da yer ayırdı. Çünkü hicret eden ve tek olarak, yani kendi ailesinden tek olarak hicret etmiş Müslüman sahabe kadınlar var. Kocası ya da akrabaları iman etmemiş, kendisi iman etmiş. O Müslümanlara katılmış ve hicret etmiş. E, kimsesi yok Medine'de. Mesela aleyhissalatu vesselam mescidin kenarında onlara da bir yer ayırdı. Birkaç gün hemen onlar orada misafir ediliyor, sahabenin kadınları onlara ilgileniyor. Hemen onlar... Uygun gözüken bir yere, varsa efendim işte bir yerde dul bir Müslüman kadın varsa, yani hemen yerleştiriliyor. Yani aleyhissalatü vesselam bu şekilde güdüyor. Bütün problemleri bu şekilde güderek çözüme iletiyor. Ve Selman-ı Farisi de bu şekilde. Fakat kardeşlikte ne var biliyor musun? Öyle al kardeşi götür de yemek yedir falan yok ha. Kardeşlikte şu var. Arsalarınız ve bütün mülkünüz yarı yarıya. Emre bakın şimdi. Yani biz hocalar ikisever üç, üç düste para işsizik. O cüzdanı gi. şimdi ya da kimsenin cüzdanına bakma cesaretini de bulamadım. Yani o cüzdana bir var bakayım deyip de cüzdanı köle gibi komple çekip de hadi bunu Allah için aldım demedim, demem de Allah'ın izniyle. Fakat hele bir diye gör <gülüyor> insan. Bu ne demekti ya? Bütün mülkün yarıya. Bütün arsan yarı yarıya. Neyin varsa yarısı onun. Neyin varsa yarısı onun. Bu öyle kolay bir şey değil ha. Evin iki katsa biri onun. Arsan yüz dönümse yarısı onun. Ve beraber çalışacaksınız. Anında bu gelen Müslüman seninle beraber aynı işte. Sen neredeyse işte bu da orada. olduğu oldukça beraber çalışacaksınız. Beraber çalışma imkanı yoksa bile kazandığınız ikiye bölünecek. Düşünsene ben öyle bir Müslümanı getirsem, aburiyasam, iki tane hicret etmiş Müslüman aburiyi elime düşse desem ki iki tane Müslüman al kardeş bu Müslümanı sen götür iki ay sende kalacak bu tam iki ay aylığının yarısını buna vereceksin iki ay neyin var Ne yok yarısı bu Adamın gözü gerilir ya ya şaka falan demiyorum ben benim gözüm gelir. Ya biz ayda yılda altı ayda bir tane misafir gelse... ...üç saat havuna hizmet etmekten aciz milletiz. Adam gelecek bana üç ay misafir olacak. Ben aldığım aylık bin lira, iki bin liranın yarısını da onun cebine koyacağım. Şimdiye kadar alıp da biriktirdiğim, kazandığım... ...kendisi de satın aldığım iki tane evim varsa birini ona vereceğim. Bu böyle kolay değil ha. Ya Müslüman Müslümana yapar mı diyorsunuz? Valla zor yapar. Ya. <gülüyor> İnanın zor yapar. Yani yapmaz demiyorum. Yapmaz demiyorlar, zor yapmaz. Çünkü onlar işte onlar zorun adamlarıydı onlar. En zorun adamlarıydı. Hiç bir tane itiraz eden çıkmadı. Çünkü Mekkeli Müslümanların genelde anladıkları şey kardeşler ticaret. Mekkeli Müslüman yani muhacirler ticaretten anlıyor. Mekke'de tarım ve ziraat Medine'deki gibi değil. Medine'deki Müslümanlar ise ziraatla uğraşıyor. Ve bu şekilde aleyhissalatü vesselam bölüştürüyor. Değil bir tane istediğin aleyhissalatü vesselam fazlasıyla veriyor ensar. Vallahi fazlasıyla veriyor. Niye? Çünkü adamda bir dert var. Ben Müslümanım. Benim Allah'ı razı etmek, İslam toplumunun oluşması için bir derdim var. Adam dert ve dava adamı adamı. Öyle Allah için denildiğinde cüzlerin kenarındaki 3 lirayı, 5 lirayı ala bunu da hoca sus derecesine hocanın başına çalarcasına veren değil. Madem ki Allah Azze ve Celle'nin dini için olacak, madem ki bu okuyan çocuklar, madem ki bunlar Allah'ın dininin gelecekteki inşasında imkan sahibi olacak, benim bunlara bir parça ikramım Allah'ın bize edecek ne biri? Al yarısı, yarısının yarısı senin olsun. Ve Müslüman, Müslüman kardeşini sevmeli. Yani sizden bir kimse Müslüman kendi nefsi için istediğini, kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz. Çünkü imanı bir kere anlayacaksın. İslam toplumunun oluşmasındaki derdi, davayı, sıkıntıyı ve ihtiyacı hissedeceksin. Ki bunlar sana hafif gelsin. Diğer insanların deli diyeceği adam olacaksın işte sen. Deli diyeceğe adam olacaksın diğer insanların. Öyle değil mi ya normal insanlara göre bunu akıllı adam yapar mı? Sen kırk sene elli sene uğraş, on tane deveyi ancak al, birisi hicret etmiş, 450-500 kilometrelik yolu bırakmış gelmiş, al beş devem sana. Kazandığım aylık şu kadar yarısı sana. Baba oğula vermiyor kardeşim. Yalan mı? Geç baba oğula veriyordu oğul babaya vermiyor diyelim. Yani oğul babaya vermiyor kardeşim. Oğul bacısına vermiyor bunu. Bir adam üç sefer üst üste bacısına yardım eder. Beşinci ayı tutar eniştesinin başına kakar. Hatta eniştesinden geçinmeye çalışır. Hatta kaynından geçinmeye çalışır. Onlara yüklemeye çalışır. Yani sen ne diyorsun? Ben aylığımın yarısını, varımın yolunu yarısını ona vereceğim. Ee, öyle değil işte. Biz Müslümanlar da böyle değil işte. Ahireti önüne almış. Madem ki Allah Azze ve Celle bundan razı olacak, madem ki benim başımdaki lider böyle söylemiş, bitti. Öyle olmasaydı bu sıkıntıların önü çekilir miydi? Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Tek bir, ya bir toplumla bir toplumu kaynaştırıyorsunuz, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın falanca ile kardeş kıldığı iki kişi arasında size tarihte aktarılmış bir tane olumsuzluk yok. Ya hiç birbirimizle kavga etmez. Çünkü Ensar onu el üstünde tutuyor, gönlünü kırmayayım diye. Muhacir muhacir de onuruyla, gururuyla, muhacirle vefasıyla muhacir kıskanıyor. Muhacirler geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şu şekilde ifadeler var. Dikkat edin ama. Şöyle bir ifadeler var. Muhacide kendi aralarında konuşuyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Diyorlar ki Allah'ın Resulü bizde sıkıntı var. Sıkıntımız var. Aleyhisselatü Vesselam dedin sıkıntınız diyor. Ey Allah'ın Resulü biz ellerindeki çoğunu Alabildiğine veren Ellerindeki yoğunu da Yarı yarıya paylaşan Bu kardeşlerimiz gibisini görmedik Dikkat edin Ellerindeki çok olanı Alabildiğine veren Ellerinde yok olanı da Yarı yarıya paylaşan Ensar gibi kardeşlerimizi biz başka bir yerde Ne gördük ne duyduk ama hep Bunlar götürüyor sevabı dediler Hep bunlar götürüyor sevabı Bize veren de Bunlar bizi hayırda geçti eş şey yapmadılar, paylaştılar, arsayı paylaştılar, evlerini paylaştılar, aylıklarını paylaştılar. Hep bunlar sevabı götürdüler ya Allah'ın Resulü dedi. Biz biz yani biz öyle olduk ki onların sevap makinesi haline geldik gibi oldu diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Sanki biz onların sevap makinesi olmuş gibi. Çünkü çok hayırlar istiyorlar. Biz Aleyhissalatu vesselam ne dedi onlara siz de dedi vefalı çıktıkça siz de onlara dua ettikçe siz de onların kadir ve kıymetini bildikçe siz de aynı sevaptasınız dedi. Yeter ki onların bu vefasına vefasızlık yapmayın. Yeter ki onların size bu ikramına karşı sırt dönmeyin. Yeter ki onların sizi düşünmüş olmalarına karşı okalalık yapmayın. Dua edin onlara. Onların vefasını bilin. Siz de dua edin. Ki İmam Tirmiz'in sayfaları aktardığı divayettir bu ecir size de var. Evet, muhacirler de ayha keza bütün bunları yapmışlar. Bakın olanlara bakın. Bütün bunları yapmışlar ensar. Aleyhissalatü vesselam birkaç sene sonra cihat emredilmiş, imkan verilmiş. Aleyhissalatü Vesselam bir yerlerden kanimetler gelmiş. Bazı bölgeleri aleyhissalatü vesselam emre bağlamış, oradan gelir var. Aleyhisselatü Vesselam oradan gelen geliri olduğu gibi ensara ayırıyor. Oradan gelen geliri olduğu gibi ensara ayırıyor. Ensar mescidin kapısını çalıyor. Yok ya Allah'ın Resulü. Yok. Sade bize yok. Bize verip de sen muhacir kardeşlerimize niye vermiyorsun? Biz kabul etmiyoruz diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın onların bu vefasına karşılık onlara o kalıbetin hepsini dağıtmış olmasını onu da kabul etmiyor. Bütün vermelerine rağmen onu da diyor muhacir kardeşlerimizle böyle bir iman kardeşliği var. Böyle bir kardeşlik, böyle bir beraberlik. Niye? Çünkü adamın iman etmek, Allah'ı razı etmek, İslam toplumu oluşturmak, İslam toplumunda üzerine düşen misyonun farkına varmak gibi şuuru var. Şuuru, şuuru var. Ben varım. Bu toplumun bir ferdiyim ve benimle bu olacak diye adamda Teslimiyet var ve bunu yapıyorlar. Ha, Muhacirler de hiçbir zaman Allah şahittir, bir rivayet dedim ya sıkıntı olarak yok. Onlar da onlara hep vefayla davlandılar. Mümkün oldukça onurlu ve gururlu bir şekilde onların vermelerinin uzak durdular. Mecbur olmadıkları yerde onların evine girmediler. Mecbur oldukları zaman. Evlerine girdilerse hemen girişte onlara rahatsızlık vermeyecek bir yerde yattılar. Bir de oraya girip onların tabiri zayişse ikinci kattaki karyolaların üzerine kılimalı yere geçmediler. Onlar da yük olmamak için ellerinden geleni yaptılar. Böyle bir toplumdan bahsediyoruz ve bu toplum yaşadı biliyor musunuz? Yaşadı yani böyle bir toplum vardı. Seyit Kutup'un yoldaki işaretlerinde dediği gibi, vardı. Evet, bugün de var, bugün de var, ama bugün fert fert var. Sen varsındır, o vardır, bu vardır, fert, <gülüyor> fert. Ama toplum olarak yok diyordu ya, niye o zaman oldu diyordu, niye o zaman toplum olarak bunlar oldu? Çünkü onlar doğrudan Kur'an'a tam bir teslimiyetle teslim oluyordular diye cevabını veriyordu. Ve o yoldaki işaretleri işte döşüyordu şöyle şöyle olacak diye. Ve bu toplum hakikaten yaşadı. Abdurrahman bin Auf genç, delikanlı ticaretle uğraşıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu bir tanesine bu senin kardeşin diyor. Koluna giriyor gel kardeşin diyor. Götürüyor giderken diyor ya Abdurrahman bin Avfa. E Abdurrahman bak benim falan yerde bu kadar şeyim var. Arsam var. Bunun yarısı senin. Elimde şu kadar mal var. Bunun yarısı senin. Evim iki katlı. Yarısı senin yarısı benim. İki tane hanımım var diyor. Bak diyor hangisini seçersem. Bir tanesini beğen diyor, onu boşa eym, iddeti geçsin, onu da alıcı diyor nikahına. Düşünebiliyor musunuz? Sen başka taraftan cahiliye mantığıyla düşünmeyin. Nereden düşünmeniz gerektiğini biliyorsunuz siz. Abdullah bin Afdi diyor ki kardeş Allah senin ehline de, evine de, malına da, mülküne de bereket versin. Bana diyor şu pazarın yolunu bir göstersene, pazar ne tarafta? Çünkü Abdurrahman bin Avf tüccar, tacir ehli, o gün bile yiyeceği yemeği çıkartıyor. Cebinde kuruş yok ha, cebinde kuruş yok. Pazara gidiyor, iki tane Müslümanla konuşuyor, kendisini tanıtıyor. Diyor bana şunu borç verir misin? Ondan borç alıyor. Gidiyor bir tarafa tezgah açıyor. Orada onu satıyor. Oradan onu satıp oradan bir mal alıyor. Götürüyor başka bir yere satıyor. Akşama yiyeceğini miyeceğini mi hepsi toparlayıp alıp geliyor. Bir tabaka bile muhtaç kalmamak için onlar da uğraşıyorlar. O Müslümana yük olmayayım diye Allah sana hanımında da malında da bereket versin. Bana çarşının yolunu göster diyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'sinde o sıkıntı çeken Abdurrahman bin Avf pazara gittiği gibi orada başlıyor. Aradan 3-5 hafta geçmiyor. Ey Allah'ın Resulü para kazandım elhamdülillah. Ondan sonra bir de diyor Medine'li bir kız buldum. Nikahımı da kıyacağım diyor. Evimi de alacağım Allah'a şükür imkanım güzel. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Allah sana malında bereket versin diye. Abdurrahman bin Af diyor ki elimi daşa atsam diyor taşın altından ya altın çıkardı ya gümüş çıkardı. Aleyhisselatü vesselam duasıyla. Onun harcamalarını biliyorsunuz. Bir seferinde 700 tane dayanmış döşenmiş deve. Bir seferinde malının yarısını hepsini Allah yoluna harcamış. Bütün malını varını yolunu Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytine feda etmiş. Aleyhisselatü vesselam ailesine feda etmiş. Her şeyiyle altınlar göndermiş. Nasıl bir toplum bu ya? Hazreti Ayşe annemize bir bakıyorsun kilo ile altın göndermiş. Öyle de bu sahabe. Kilo ile altın göndermiş. Hazreti Ayşe annemiz dağıtıyor, dağıtıyor, dağıtıyor, dağıtıyor. O gün de iftarlı yani niyetli. İftar vakti ezan okununca yanındaki hizmetçisine diyor ki iftarda yiyecek neyimiz var? Getir. Yanındaki hizmetçisinin biraz gözü kalmış o kadar altında ey anam diyor şu gelenlerin diyor kilolarca altından hepsini vermeseydin hani fakirlere vermeseydin bir parçasıyla da güzel bir şeyler yaparsana sana getirirdin fazla bir şeyimiz yok ki diyor. Hazreti Ayşe'nin senin gözüne dünya büyümüş. haydi hürsin deyip gönderiyor. Nasıl insanlar bunlar ya? Medine gibi bir yerde gerçekten yani. Gönül zenginliği bu olsa gerek herhalde. Bu insanlara dünyada çıkarcılık, menfaatçilik, birilerine peşkeş çekmek, parasından dolayı birilerine efendim eğilmek, bükülmek bunların kitabında olur mu ya? Mümkün mü ya? En zengine gönül bağlamış adam bunlar. Zengin rolüne girmiş, sahte, zengin ilahçıklarına hiç bunlar bir bağlar mı? Mümkün değil Abdurrahman bin Af böyle. Bir de ne var? Kardeşlik müessesesi, kardeşlik kampanyası ne derseniz diye. İçinde bir de şu şart var biliyor musunuz? Biri öldü mü aynen onun hanımı ve çocuğu gibi bunlar da pay alıyor. Miras. Miras pay alıyor. Yani anlıyasınız diye, daha güzel anlıyasınız diye aktarayım. Hazırda elinizdekini yediği yetmiyor, cimri kafalara sesleniyorum. Hazırda elinizdekini yediği yetmiyor, sen ölünce bile geride bıraktığına konuyor. Senin malında miras alıyor. Çoluk çocuğuyla beraber. İki tane evladım vardı, iki kızın iki oğlun vardı... İki kızım, bir oğlum vardı neyse işte iki üç tane evladım vardı, gözün gibi baktın, büyüttün, ettin, eğlenin, onlara yatırım yaptın, oradan hicret etmiş gelmiş olan bir Müslümanla kardeş bildin, sen öldün, iki tane ev biri seninkilerin arasında, öbürü onların arasında paylaşacak. Miraslarını da pay Görüyor musunuz ve Vesselam'ın toplumun içerisindeki dengeyi gözetmişliğini? Ve bu toplum kaynaşıyor. Çünkü bu toplum Allah'ın Resulü onlara şöyle dediği zaman buna uyuyorlar. Dünyalıkta uyumazdılar öyle mi? Hani Allah size böyle söyledi. Bu Allah'ın emri miydi? Farz mıydı kardeşlik müessesesi? Farz mı? Söyleyin bana. Yok farz değil, vacip de değil. Ama başlarındaki yöneticinin başlarındaki kendilerini yönlendiricinin aldığı kural ve gerekçelere Tabi olmak şuurudur bu. Bu şuur onlarda vardı. Kabileden başka hiçbir şey bilmeyen, benim amcam, dayım, dedem, gerisini takmam bütün dünyaya kırış çekerim diye bu şuurla yetişmiş, aynı anında kırıcı çekip kan akıtmaktan çekinmeyen Arap toplumunun. En önde gelenleri bir tarafa, Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, Allah hepsine razı olsun. Hepsi bir tarafa 19 yaşındaki Üsame bin Laden'i başlarına komutan koyuyor. Her kim ki ona itaat ederse bana itaat etmiştir, her kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir diyor. 70 yaşındaki sahabe, 19 yaşındaki Üsame'nin otur, oturuyor, kalk, kalkıyor, çadır yak Yakıyor. Ata bin, biniyor. İn, iniyor. Niye? Resulullah'ın öğrettiği. Disiplin bu işte. İhtilaf ettikleri yer neresi? Bilirsiniz. Bir seferinde ihtilaf ediyorlar. Başlarındaki kızıyor. Halid bin Velid komutan olarak kızıyor. Onların seçilmiş lideri olarak aynen sefere gittiğinizdeki ne gibi? gördüğüne çıktığınızda kendinize bir reis seçim gibi. Ateş yakın atlayın içine diyor. Yarısı diyor atlayacağız. Yarısı diyor atlamayacağız. Tartıştıkları yer burası. Ha çay koyar mısın koymaz mısın böyle sığışayım mışım yok. Ha sab biliyor musun? Böyle Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın işte oluşturduğu toplum bu. Ve bu toplum fitnecileri fitnesi ne zarar verir ki bunlara? Yahudilerin, münafıkların fitnesi ne zarar verir ki bunlara? Zarar vermeye kalkanları var. Evet zarar vermeye kalkanlar. Bu kardeşlik müessesesi oturdu. Başka ne vardı kardeşler? Aleyhissalatu Vesselam'ın bu kardeşlik müessesesi kardeşlik kampanyasında Aleyhissalatu Vesselam'ın başka gözettiği bir takım hususlar da var. Ne var? Mesela diyelim ki falan yeri seriye gidilecek değil mi? filanca yere seriyeye gidilecek. Sefer var. Aleyhisselatu vesselam bu iki kardeşten ikisini aynı anda almıyor. Birini alıyor, birini bırakıyor. Öyle aleyhisselatu vesselam verip de hadi gidin dediği değil, takip ediyor Allah Resulü aleyhisselatu vesselam. Söylenen yapıldı mı, yapılan devam etti mi ve sıkıntılar bitti mi? Hepsini takip ediyor. Baştan sona kadar disiplin var. İki kişi Ali ile Veli eğer ki kardeşse, Aleyhissalatu vesselam bir yere sefer, seriyye, müfreze çıkartıyorsa ikisini almıyor. Kardeşin birini alıyor, birini götürüyor. Ya da bir dakika seferde onu alıyor, öbürünü götürüyor. Niye? Çünkü ikisi birden herhangi bir şurlu şehit olursa geridekiler ne olmasın? ...sıkıntı içinde kalmasın... ...en azından biri kalsın... ...o sefer uzun sürse de... ...ne sıkıntı olsa da... ...o Müslüman da onun geride bıraktığı emanetlere... ...hepsine de sahip çıkacak... ...yani onun çoluğu çocuğu ona emanet... ...onun çoluğu çocuğu ona emanet... ...bütün bu uygulamalar işliyor... ...çaçır takır takır işliyor Medine'de... ...kardeşim... ...bütün şu bahsettiğimi... ...bunlar benim kendi çıkarttıklarım... ...belki çok daha büyük farklı sebepler... hikmetleri mutlaka vardır... Yani sosyolog bir tanesine verirsiniz. Belki o daha farklı bir gözle bakar. Ama benim kardeşlik kampanyasını çıkartmış olduğum bu dört tane madde, ana madde ney? Yurdundan, yuvasından, kavim ve kabilesinden ayrı düşmenin verdiği gariplik ve ıstırabın dinmesi. Böyle bir ensarın yanında dinmez mi? Diner. Ben kardeşimden görmedim bu iyiliği diye biz hayatımızda bile Allah'a şükür belki üç beş sefer görmüşüzdür. Ben ama bir baba, oğul kardeşimden bunu görmedim. Kardeş Allah razı olsun diye Müslümanları biz belki üç sefer, beş sefer görmüşsünüzdür hayatımızı. Siz de görmüşsünüzdür. Bir de böylelerine düşünün. Evet. Başka? Mekke'li ve Medine'li Müslümanlar birbirini ısındırmak. Çözüldü mü? Hem de nasıl? İki tarafta sınırını fazlasıyla hayır adına yaptılar. Daha böyle bir birbirine ısınmışlık, kısa dönemde ısınmışlık bir toplumsal göçte yoktur tarihte. Başka? kendine kuvvet ve destek kazandırmak için. Oldu mu, olmadı mı? Olmaz olur mu? Böyle bir toplumda ne Yahudiler zarar verebilir, ne Hristiyanlar, ne de münafıklar. Münafıklar peygamberin mescidinin içerisinde geziyorlar, oturuyorlar. Laf sokuyorlar. Yahudiler gidip gelip düşünce atıyorlar. Aleyhissalatü vesselam'a tuzak kuruyorlar. Önderleri geliyor. Haydi diyor ki diyelim Muhammed'e. Aleyhissalatü vesselam'a geliyorlar. Ne yapıyorlar? Diyor ki ey Muhammed bak bizi biliyorsun. Biz kavmimizin en önde gelenleriyiz. Aleyhissalatü vesselam evet diyor. Biliyor sizi. Diyor ki ey Muhammed biz iman edersek diyor. Biz iman edersek bilirsin ki Yahudilerin hemen hemen hepsi iman eder. E, ee, bizim diyor falanca kişiyle aramızda diyor bir sıkıntı var. Ve biz o sıkıntıyı sana getirmeyi düşünüyoruz. Yani aramızda sen hüküm veresin diye. Eğer diyor bizim aramızda hüküm verirsen bil ki bütün Yahudi kabileleri iman eder. Tek istediğimiz onunla aramızda ne yap? Buna göre hüküm ver. Gelir mi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey? Yahu adamlar im iman edecek düşünsene Yahudiler iman edecek. Tek bir hüküm vereceksin ya. Ya bugün ben hoca olarak, yani ben bugün hoca olarak falanca kişiyle falanca kişi şöyleyse, onlara şunu de diyorum. Adam ya hocam işte onun arkasında şu var o da dağılır ona da dağılır yok yapmayalım diye hakkı hakikati ürtüyor. Benim söylediğim, Allah için söylediğim gerçeği onun yüzüne söylemiyor. Daralır kaçarmış diye. Yani hakkın üstü bile örtülüyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam karşısına yeni iman edecek yığınlar geliyor. Hem de Medine'de, Yahudiler yok. Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. Münafıklar mescitte geziyorlar. Mescidin bir tarafında oturuyorlar. Müslümanların ihlasını zedelemek için Kurdukları tuzakları biliyorsunuz değil mi? Sabah iman edip akşam dinden çıkanlar var. Sabah iman ediyorlar, akşam ben Müslümanlardan çıktım diyor ya. Niye sırf o iman etmiş mescitteki Müslümanların ihlasını zedelemek için? Girip girip çıkıyor, girip girip çıkıyor. Değil mi? Yani mescide giriyor, çıkıyor. Gerçi bizim mescidler öyle, giren çıkıyor. Gerçi giren çıkınca daha çok mescittekilerle görüşüyor, daha çok kaynaşıyor ama tersi olması lazım. Yani mescide gir çık, gir çık, cemaate katıl çık, katıl çık. Bir buradakiler galiba nasıl? dışarıya çıkan sayar, söver, her şeyi yapar, yine onun etrafı kaynar. Buradakiler hakta kalır, susar gerekirse, içlerini atar cemaat için, buradakiler yine köştekilir. Onlar da Medine'deki mescitte bunu yapmaya çalışıyor. Müslümanların birliğini zedelemek için gir, çık. Sabah Müslüman özgürler, akşam kafir olduk. Bir giriyorlar, bir çıkıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptıklarını tenkit etmeye çalışıyor. Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde, birileri Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına yaklaşıp da onu hoşnut etmeye çalışıyor. Bak bak, yalakaya bak diyor. Bak bak, yalakaya bak. Hocaya nasıl da, peygambere nasıl da yalakalak yapıyor diyor. Öyle değil mi? Münafıklara göre Hazreti Ebubekir koşup da Peygamber Aleyhissalatu ayakkabısını çevirdiyse yalakalık münafıklara göre. Onlar böyle görüyor çünkü. Ebubekir'in gözüyle Muhammed'i görmüyorlar ki. Ne ayakkabı çevirmesi? Biz öyle bir nimetin kapısında bekleriz. Biz öyle bir nimetin ayakkabısının boyamış olmayı şeref biliriz. Sen nereden bahsediyorsun? Allah'ın içimizdeki en büyük nimeti Böyle yapıyorlar. Birkaç sefer oluyor bu olay. Mescide gelip oturuyorlar. Kendi aralarında grup kuruyorlar. Bakıyorsunuz laf laf sokup ortalık karıştırıyor. Sahabe ne yapıyor biliyor musunuz? Vallahi billahi. <gülüyor> Okurken güldüm ya. Sanmıyor söylüyorum? Bir tanesi Ebu Eyüp El Ensari. O da orada ya. Ondan birkaç sefer sivayet geliyor. Çünkü evi yakın ya hemen mescide. de o çok zahid olmuş. Sakalını tutuyor. Bir tanesi sakalı uzun. Sakalını başını tuttuğu gibi sürükleye sürükleye mescitten öbürü bir tanesini başka bir sahabe öbürünü ayağından tutuyor çıkın Allah Resulü'nün temiz mescidini kirletmeyin diyor ayağından tutup çek çekiyorlar bizim burada hoca yapsa müezzin hocaya karşı olur sen ne biçim adamsın sen milleti ısıtmakla mı görevlisin kovmakla mı kardeşim bu diken ya bu diken bu hastalıktan başka bir şey getirmez bu cemaatten değil Resulullah Aleyhissalatu Vesselam dediği gibi onlar sizle yola çıksaydı ayette geçtiği gibi size zarardan başka bir şey vermezdi dedikleri. Benim gibi bakıp da benim gibi algılamıyorsan kendini suçla. Bana niye sorguluyorsun? Bu sahabeler ne yapıyor? Sahabeler olayı geniş görmüşler. Bu adamların buradaki bulunmalarının sebebi tamamen çıkar ve fitne. Fitne çıkaran adamın topunu tutup yerde sürüklü, kafası yerde, ayağı dışarıda. Mescidin dışına atıyorlar. Tekmeleriyorlar onunla bile. Resulullah Aleyhissalatu vesselam mescidinde Resulullah Aleyhissalatu vesselam mescidindeki o temizlenmek isteyenlerin temizlenmesini engel olmak isteyen fikir pisliğini atanlar temizleniyorlar ve temizliyor sahabe. Neler neler yaşanıyor. Çünkü adamlarda temizlemek Allah Azze ve Celle dediği gibi temizlenmek. Boşu boşuna Allah Azze ve Celle o sahabeyi övmedin. Siz iyiliği emreder, nehy kötülükten nehyedersiniz diye Allah Azze ve Celle onları bu şekilde madalya takarcasına bizim gözümüzün önüne örnek olarak boşu boşuna çıkarmadı. Onlar bunları teslimiyetin gerektirmiş olduğu şuurla yerine getirdiler. Ve bu şekilde kardeşlik müessesesi Medine'nin içerisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiğimiz gibi bu dört gerekçesi ile ne yaptı kardeşler? yerde Üçüncüsü dedik. Üçüncüsü Müslümanlar kuvvet ve destek bulsunlar. Buldu mular? Buldular. Dördüncü gerekçene demiştik. Dördüncü gerekçe maddi sıkıntılar. Maddi sıkıntılar gerek borçlanma, borcalık borcu ödeyememe, maddi sıkıntılarla beraber hem maddi sıkıntının giderilmesi hem de sosyal açıdan içtimai hayatın içerisindeki parasal yönden oluşabilecek gediklerin tıkanmış olması. Tıkandı mı? Tıkandı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hedefi 12'den vurdu mu? Vurdu. Ama elinde ok ok elinde yay olmasını bilen ensar ve muhacirle. Allah Azze ve Celle onların hepsinden razı olsun. Hı hı. Allah Azze ve Celle Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmakla da bizleri şereflendirip hı hı. cennette, mahşerde, onun yanında onun zümresinde kalanlardan eylesin. Ve ahirü dağbâna enilhamdülillâhi <gülüyor> rabbil âlemînâh.